Üstten Gelen Korkunç Sayha Şuayb Aleyhisselam'ın yoldan çıkmış bu insanlar için yapacak bir şeyi kalmamıştı. Dedi ki, Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Ben de vazifemi yapacağım. Rezil edecek azabın kime geleceğini ve yalancının kim olduğunu yakında öğreneceksiniz. Bekleyin,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 bu durum diğer bir surede şöyle tasvir edilir. Derken o şiddetli sarsıntı onları yakalayıverdi de, yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Şu aybı yalanlayanlar sanki yurtlarında hiç oturmamış gibiydiler. Şu aybı yalanlayanlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. El-Araf 91-92 Böylece medyen halkı sapıklık, hilekarlık, haksızlık, Allah'a ve peygamberine isyan vesaire çirkin amellerinin cezasını bulmuş oldular. Bu ceza zalimlerin kaçınılmaz bir sonuydu ve zalimlere acınmazdı. ayıp onlardan yüz çevirdi ve içinden dedi ki: Ey kavmim ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum.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 Nasihat dinlemedikleri için korkunç bir ses ve gürültüyle helak olmuşlardır. Bunların cezalarının aynı olması kötü ahlak bakımından birbirlerine benzediklerine işarettir. Nitekim Allah'ın rahmetinden uzak olmaları için her iki kavme de aynı beddua edilmiş ve Medyen kavmi bu hususta Semut kavmine benzetilmiştir. Semut kavmini adlarından Medyen halkını üstlerinden gelen bir sayha helak etmiştir. Böylece onlar, Allah'ın rahmetinden uzak olarak iki aleminde hüsran ve azabına düçar olmuşlardır. Eykeliler! Eyke, sık ormanlık demektir. Coğrafi olarak bu yer, Kızıldeniz sahilinden Medyen'e kadar uzanan bölgenin adıdır. Burada yaşayanlara da eykeliler denmiştir. Şuayb Aleyhisselam, Medyenliler gibi her türlü zenginlik, bolluk ve nimetler içinde yaşayan, ancak tevhid ve hidayetten ayrılmış bulunan eykelilere de doğru yolu göstermekle vazifelendirilmişti. Eykeliler de tıpkı Medyen halkı gibi Şuayb Aleyhisselam'ı yalanladılar. Allah Teala ayeti kelimelerde şöyle buyurur. Eyke halkı da peygamberleri yalancılıkla suçladı. Eşşuara 176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 Eş-Şuara 177-180 Allah'ın peygamberleri insanların karşısına iki sıfatla çıkıyorlardı. 1- Onlardan hiçbir ücret ve menfaat istemiyorlar, ecir ve sevaplarının Allah'a ait olduğunu bildiriyorlardı. 2- Bütün herkese bir üsve-i hasene yani bir fazilet örneği oluyorlardı. Onların sözleriyle yaşayışları arasında tam bir mutabakat vardı. Bu iki sıfatın ehemmiyetine Yasin suresinde de dikkat çekilmektedir. Habib-i Kariye'yi davete gelenler hakkında kavmine, Ey Kariye Ashabı! Size gelen bu kimseler, sizden bir ücret istiyorlar mı? Bu insanlar hidayet üzere üsve-i hasene değiller mi? Madem bu kimseler sizden bir ücret istemiyorlar, hidayet ve istikamet, yani faziletli bir hayat üzeredirler. O halde siz de kendilerine itaat edin diyerek onları aklı selime davet ediyordu. Hazreti Şuayb aleyhisselam kelilere nasihatine şöyle devam etti. Ölçüyü tas tamam yapın. İnsanların hakkını eksik verenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın.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 Şayet doğru sözlülerden sen üstümüze gökten azap yağdır, eş şu ara 185-187. Gökten gelen azap, kavuran alevler. Kavminin Allah'tan cüretle azap istemesi karşısında şuayb onlara.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 Şuayb Aleyhisselam'ın peygamber olduğu kavimlerden Medyen halkı, Cebrail Aleyhisselam'ın sayhası ve zelzele ile, ey kelilerse gölge sandıkları buluttan yağan ateşlerle helake çağr oldular. Helakten Sonra Şuayb Aleyhisselam, asi kavimlerin helakinden sonra Medyen'e yerleşti.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 Hakkı tevzi ve telkin etmekte büyük titizlik gösterirdi. Bir başka hususiyeti de çok gözyaşı döken bir peygamber olmasıdır. Yaşlılığı esnasında gözleri iyice zayıflamış, vücudu da kuvvetten kesilmişti. Birkaç defa gözlerini kaybede siyah ağladı. Cenab-ı Hak yine gözlerini iade edip, ''Ey şuayb, bu ağlama nedir? Cennet içti yakından mı?'' Cehennem korkusundan mı diye vahy ile sual ettiğinde, Ya Rabbi sen bilirsin ki ağlayışım ne cennet iştiyakından ne de cehennem korkusundandır. Muhabbetin kalbime yerleşmiştir. Bir de endişem vardır. Cemalini müşahede edebilmek. Eğer sana nazar edebileceksem hiçbir şeye gam yemem dedi.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 Muhabbeti ilahiye kalplerini sardığı içindir ki iki cihana da göz ucuyla bile nazar etmemişlerdir. Allah Teala, Enbiya Aleyhümüsselâmi insanların kalp gözlerini açıp gafletlerini gidermek, onları güzel ahlak sahibi kılmak, vecde halinde ibadet ederek vasıla ilallah olmalarını sağlamak ve darus selam'a davet etmek için göndermiştir. Kalp gözü açılmaya müsait olanlar Terbiye ve irşad olunmayı gönülden arzu ederler ve hak yolunda ilerlemek için gayret sarf ederler. Fakat bunu arzu etmeyen, inat edip tekebbür gösteren, peygamberlerin telkinlerine kulak vermeyen ve yakın mertebesine varmak istemeyenler, zulmet ve kasvet içinde kalarak fasıklaşırlar. Nereye gideceğini bilmeyen şaşkınlardan farksız, zavallı durumlara düşerler. İşte Hz. Şuayb aleyhisselam, merhametinin şiddetinden dolayı insanları içinde bulundukları acınacak halden kurtarmak için, ömrü boyunca kendisini yıpratırcasına bir gayret göstermiş ve bu uğurda bütün gücünü sarf etmiştir. Hz. Şuayb aleyhisselam, Medyen ve Eyke kavimlerinin helak edilmesinin ardından, ahir ömrünü geçirmek üzere, kendisine iman edenlerle birlikte Mekke'ye hicret etmiş, orada vefat etmiş ve Kabe-i Muazzama'da altın olun altına yani hatime defnedilmiştir. Aleyhisselam.